وَشَرَّ الْاُمُورِ مَحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ dalale. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارٍ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, السلامu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi zenz olsun. Kardeşlerim, imanın şubeleri dersimizde 51. şubeye ulaştık. Bu da, اَلْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ insanlar arasında adaletle hükmetmek imandandır. Konuyla alakalı olarak Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin buyurur Allah Azze ve Celle. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhunun Bukhari ve Müslüm'de gelen rivayetinde Allah Resulü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 kesinlikle ve kesinlikle hevasına uymaması gerekir. Adaletten ayrılmaması, haktan ayrılmaması gerekir. Nitekim Allah Azze ve celle Davud aleyhisselama diyor ki: "Ey Davud! Biz seni yeryüzüne bir halife kıldık. Fakum beyne'n-nasi bil hakkı. Öyleyse insanlar arasında adaletle hükmet. Ve hava ve sakın Hevaya uyma."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 Ananu, verrasul, ey iman edenler sakın Allah'a ve Resul'le hainlik etmeyin. Eğer bir kimseye Müslümanlar tarafından bir hüküm verilmiş ve o kimse de hevasına uyarak Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde adaletle hükmetmemiş ise o kimse Allah'a ve Resulü aleyhissalatu vesselama hainlik yapmış demektir. O takunu emanetukum kendi emanetlerinize böylelikle hainlik etmiş olursunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle ve yine buyuruyor ki ve yonul cüyameti teraledine keda bu Allah kıyamet günü Allah Azze ve Celle'ye karşı yalan söylemiş olan kimseleri nasıl görürsün?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 O da ne yapması gerekir? Adaletle insanların arasında hükmetmesi gerekir. Aksi halde hevasına uyarak veya başka türlü hükmederse işte Allah'a ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hainlik etmiş kimsedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, buyuruyor ki kadılar üçtür diyor. İkisi cehennemde bir tanesisi cennettedir. Cennette olan kimseye gelince bir kimse ki hakkı öğrenmiştir, hakkı bilmiştir ve insanlar arasında da olumla hükmetmiştir. İşte cennetlik olan kimse bu kimsedir diyor. Hakkı öğrenmiş ve insanlar arasında da hakla hükmetmiş. Bu cennetliktir diyor. Kadılardan bir tanesi. Cehennemlik olan iki kimse kimdir? وَرَجُلُنْ قَدَٰلِ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو Bir adam da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 Hakkı isabet ederse onun için iki ecir vardır buyurur aleyhissalatü vesselam. Yine hakkı bulan, ulaşmak için çalışır fakat hükmünde hata ederse onun için de bir ecir vardır buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Um Seleme, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımı Ümmü um Selem'e radıyallahu anha diyor ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinin kapısında birkaç gün... E,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 ben de diyor ne yaparım duyduğum şey kadarıyla hüküm veririm. Ve men kadaitu lehu min haqqi ahlihi şey'en fe Eğer diyor bir kardeşi hakkında ben hüküm vermişsem sakın onu almasın. Muhakkak ki o cehennemden ateşten bir parçadır diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. onunla kıyamet günü gelir diyor. Öyleyse bir kimse, iki kimse Hakimin karşısına muhakemi olmak için çıktıklarında ne yapacaklar? Ancak ve ancak hakkı söyleyecekler. Bir kimse değerinden daha güzel konuşarak haksız olduğu halde haklı çıkarsa muhakkak ki nedir? O ateşten bir parçadır ve o kıyamet gününe yapacaktır? Karşısına çıkacaktır. O yüzden kişi ne olursa olsun adaletle hükmetmeli ve kendisi için hükmedine razı olması gerekir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakka uyup, hakka e, ittiba etmeyi e, itibaya herinize nasip eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi haktan, adaletten ayırmasın kardeşlerim. İmanın şubelerinin 52.si kardeşlerim El emru bilme'ruf ve nehi anil mumker. İyiliği emredip kötülükten <gülüyor> yasaklamak imandandır. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Vasakum minkum ummeten yed'un ila'l hayr ve ye'murun Sizden bir ümmet olsun, bir topluluk olsun. Ne yapsın bu insanlar? İyiliği emretsinler ve insanları da kötülükten alıkoysunlar, yasaklasınlar. Ve ulaike humul İşte asıl kurtuluşa erenler onlardır diyor Allah azze ve celle. Ve yine buyurur ki: "Kuntum hayra ummetin" Ohricetil sizler insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Peki bu hayrı nereden elde eder bu insanlar? Te'muruna bil ma'ruf ve İşte onlar ne yaparlar? İyiliği emrederler, kötülükten de insanları alıkoyarlar. Ve tu'minuna billah ve onlar Allah azze ve celle'ye de iman ederler. Ve yine Allah azze ve celle buyuruyor ki Allah müminlerden Nefislerini satın aldı. Neyin karşılığında? Cennet. Nefislerini ve mallarını satın aldı. Canlarını ve mallarını. Bi enne lehumul cenne. Cennet karşılığında Allah Azze ve Celle müminlerin mallarını ve canlarını cennet mukabilinde satın aldı diyor. Yukatilûne fî sebinillah. Sonra Allah Azze ve Celle o müminlerin yani canları ve malları karşısında cennet karşılığında Malları ve canlarını satın aldığı müminlerin sıfatlarını sayıyor Allah azze ve celle. Kimlerdir onlar? <gülüyor> Birinci sıfat. Allah yolunda savaşırlar diyor. Tayaktulunu ve yuqtalun. Öldürürler ve öldürülürler. Vaadna alayhi hakkan fi't-Tevrat kuran Bu şekilde Kur'an'da, İncil'de ve Tevrat'ta nedir bu haktır? Her kim Allah'a karşı ahdini yerine getirirse işte onlara diyor o yaptıkları ticaretten dolayı müdeler olsun. işte asıl kurtuluş, büyük kurtuluş budur diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki Sübhanahu ve Teala Allah Azze ve Celle İsrail oğullarından Davud Aleyhisselam'ın ve İsa bin Meryem Aleyhisselam'ın diliyle o İsrail oğullarına lanet etti ediyor. Onlar isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyle ne yapmıştır Allah azze ve celle onlara Davud Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın dil lanet etti. Neden lanet etti? Kânu la yetana hauna an Yaptıkları şeyden dolayı birbirlerine ne yapmazlardı? Münkeri kerih olan yasaklanmış şeyleri birbirlerine yasaklamazlar, birbirlerinden alıkoymazlardı. Onların yaptıkları şey ne kadar kötüydü diyor Allah Azze ve Celle. Onların tek suçu yani Allah Azze ve Celle'nin Davut ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle onları lanetlemesinin sebebi yaptıkları mülkerden dolayı birbirlerine ne alı koymamışlardı, ona mani olmamışlardı. İşte bu yüzden Allah onlara lanet etti. Evet. Ebu Sa'id radıyallahu anhunun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 Evet. imanın şubelerinin 53. şubesi التعاون alel birri ve takva. Takva ve iyilik üzere yardımlaşmak imandandır. Allah Azze ve Celle وتعاونوا alel birri ve takva. Takva ve iyilik üzere yardımlaşmayın. Yardımlaşmayın. Yardımlaşın. ve تعاونوا alel ismi vel odvan. Sakın günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın buyuruyoruz.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 ve selam. Yine buyuruyor ki innel haya la yati illa bi khayri. Haya ancak hayır getirir. Hayada hayırdan başka bir şey yoktur buyurur Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor evindeki bakire kızdan haya yönünden daha şiddetli idi diyor ki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 dilediğini yap. Bu gönderilmiş insanlığa gönderilmiş bütün peygamberlerin söyledikleri sözmüş kardeşler. Utamadıktan sonra dilediğini yap. Evet. İmanın 54. şubesi anne babaya iyilikle alakalı kardeşler. Anne babaya iyilik imanın şubelerinden bir şubedir. Allah diyor ki وَوَصَيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ Biz insana, anne babasına iyilik yapmasını vasiyet ettik, emrettik biz Allah Azze ve Celle. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki, kendisinden başkasına ibadet etmemenize ve anne babanıza iyilik yapmanıza hükmetti Allah Azze ve Celle. Onlardan o iki veya o ikisinden bir tanesi yanında yaşlanırsa sakın onlara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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dedim ki Ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle'ye en sevimli gelen Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği amel hangisidir diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselam As-salatu li vaktiha buyurdu. Zamanında kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Allah Azze ve Celle'ye en sevimli gelen amel Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?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 İyilik yapmama en layık olan kimse kimdir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Allah Resulü muke senin annendir. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Kale muke annendir. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Kale muke Allah Resulü annendir buyurdu. Sonra hangisidir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselam sonra babandır buyurdu Aleyhisselatü Aleyhisselam. Yani üç kere anneyi zikretti, dördüncüde ne yaptı? Babayı zikretti. Ebu Hureyla radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Aleyhissalatu vesselam burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün. Dediler ki ey, ey Allah'ın Rasulü, kimin burnu yerde sürtünsün? Vurdu ki vesselam bir kimsenin anne babası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 İtaatsizlik bir buyurdu aleyhissalatu vesselam anne babaya eli hiç şifresiz imandandır kardeşlerim Allah kitabında emretmiş aleyhissalatu vesselam da biraz önce okuduğum hadislerde hakikaten tehditvari birçok hadisler zekretmiştir ama günümüzde maalesef müslümanlar bununla imtihan olmuşlar ve maalesef birçok kimse birçok müslüman ne yapmıştır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 Sıla rahim de imandandır. Allah azze ve celle buyuruyor ki: Allah azze ve celle iyice sağlamlaştırdıktan sonra Allah'ın ahdini bozanlar, ve iqtâ'ûne amar Allahu bihi en yûsal ve Allah azze ve celle'nin yapılmasını emrettiği akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde ifsad edenler, yeryüzünü bozanlar işte onlar için lanet vardır ve onların gidecekleri yer de cehennemdir buyurur Allah azze ve celle. Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun rivayetinde Allah Resulü selam diyor ki her kim rızkının genişlemesini isterse ve ömrünün uzamasını isterse ne yapsın? sıla rahimde bulunsun. Akrabaya iyilik etsin. Allah Resulü selam la <gülüyor> yedhulul cennete qati' sıla rahim yapmayan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 aleyhissalatu vesselam. Ve yine Enes i̇bn Malik anhu diyor ki her kim rızkının genişletilmesini ve ömrünün uzamasını isterse sılayı rahimde bulunsun buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine kardeşlerim Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü vesselam diyor ki akrabalık Rahman isminden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 O ona iyilik ve ikramda bulunuyor. O da ona iyilik ve ikramda bulunuyor. Bu Sıla-i Rahim değildir diyor Allah'a Resulü Asıl Sıla-i Rahim akrabası tarafından iyilik ve ikram kesildiği halde akrabasına iyilik ve ikramda devam etmektedir Sıla-i Rahim. Yani derler ya iyiliği herkes geçinir. Bu da bunun gibi. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam kaderi ancak dua geri çevirir.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 Rızıkta genişliği, genişliğe vesile olduğu gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَّنْ yusibuhu Bir kimse de diyor işlediği günahtan dolayı da rızıktan mahrum edilir buyurmuştu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet, Sıla-i Rahim kardeşlerim hakikaten önemli meselelerden bir tanesi.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 amel edilmesi gereken meselelerdir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Subhanesallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente istaghfiruka ve tuz bileyk. Bu ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.